Bismillah. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulullah. Soru soruldu. ehli sünnetin kestikleri yeniyor da müşriklerin kestikleri neden yenmiyor? diye bir soru var. Rabbimiz Maide Suresi 5. ayette şöyle buyurmaktadır. Bugün size temiz olanlar helal kalındı. Kitap verilenlerin yemeği size sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Başka bir ayette de Enam suresi 121. ayetti Rabbimiz. Kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanları yemeyiniz. Şimdi kardeşlerim, ehl kitabın kestikleri yenir ifadesinden şunu anlamak gerekiyor. Onlar Allah'ın göndermiş olduğu dine mensup oldukları için bu manada Rabbimiz, yani Allah'ın gönderdiği peygamberi, Allah'ın gönderdiği dine mensup oldukları için ayette onların e, kestiklerinin, yemeklerinin helal olduğu bildirilmektedir. Ancak onların içerisinde de elbette ki müşrikler vardır, Allah'a şirk koşanlar vardır. Nasıl ki biz İslam dairesi içerisinde olduğu halde şirk amel işleyenleri, şirkle itham ediyorsak elbette ki ehli kitabın içerisinde de Allah'a şirk koşanlar mutlaka vardır. Bu ayette kastedilen yani Allah'a şirk koşmayan ehli kitabın kestikleridir. Yani onların kestikleri yenilir derken hiçbir şartsız hiçbir şart olmaksızın, ne olursa olsun onların kestikleri helaldir, onların yemekleri helaldir manasında düşünmemek lazım. Elbette ki onlarda bir takım şirk davranışlarda bulunarak kurban kesmişlerse, yani ne bileyim İsa adına kurban kesmişlerse ya da kilisede kutsal saydıkları bir şey için kurban kesmişlerse ya da onlarda da böyle bir, türbe aziz saydıkları birisi için kurban kesmişlerse yine bu kesilen kurbanın da yani bu kesilen hayvanın da eti yenmez. Yani şu çok mantıksız ve uygun olmayan bir düşünce olacaktır. Yani Müslümanlar içerisinde müşrikler var da Yahudi ve Hristiyanlar içerisinde müşrikler yok manasına gelir bu. Yani onların bütün kestikleri yenir ama Müslümanlar içerisindeki müşriklerin Allah'a şirk koşanların kestikleri yenmez demek son derece yanlış, akıl dışı, mantık dışı bir durum olacaktır. Nasıl ki bizim içerimizde, Müslümanlar içerisinde şirk amelleri işleyenler varsa elbette Ehli Kitab'ın içerisinde de şirk amelleri işleyenler vardır. Ancak ne yazık ki bu tekfirci zihniyet Ehli Kitab'ın bütün kestiklerinin bu ayete göre yenileceğini düşünürken, sanki onlar tamamen tevhid ehliymiş gibi, her ne kadar Hristiyan ve Yahudi de olsa da, olsalar da sanki tevhid ehliymiş gibi, onlara bu isnadı yapmazken Müslümanların şirke bulaşanlarına, cahillik nedeniyle şirke bulaşanlarına ya da bilgisizlik öğrenememiş, kimseden bu bilgileri alamamış insanların yapmış olduğu e, ameller nedeniyle onları müşrik kabul edip kestiklerini haram kabul etmek e, doğru değildir. Şimdi şöyle bir durum var. Her ne kadar müşrik ameller yani şirk koşulan ameller belliyse de günümüzde maalesef içinden çıkılamayan hususlar var. Cahil insanlar tarafından içinden çıkılamayan hususlar var. Çünkü bu insanlar neye nasıl inanacağını şaşırmış durumdadır. Ki bizim ehli sünnet yolunu anlatanların şirk dediğine bir grup alim olarak görünen ve kendilerine ilim sahibi olduğuna inanılan kişilerde hayır bu şirk değil, dinin emri demekte, sünnet demektedir. Yani çok karmaşık günlerde yaşıyoruz kardeşlerim. Mekke dönemi müşrikleriyle ile günümüz müşrikleri arasında fark vardır. Mekke dönemi müşrikleri Hazreti Peygamberi kabul etmemişlerdir, onu inkar etmişlerdir. Yani onun dinini benimsememişlerdir. Onun getirdiği, evet her ne kadar onlar da Allah'a inanıyorsa da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu dini reddetmişlerdir. Oysa günümüzde müşrik olmakla suçlanan kişiler ise, yani genel olarak Müslümanları kastediyorum, bu amelle suçlanan Müslümanlar ise, Allah'a iman ettiğini söylemekte, Hz. Peygamber'i canından çok sevdiğini söylemekte, onun yolunu takip ettiğini söylemekte, İslam'ı benimsediğini söylemekte sadece cahillik yüzünden bunu yapmaktadır. Ayrıca bu Müslümanlardan hiçbirisi, yani istisnalar kaydayı bozmaz, gidip de şeyhin ayakları altına kurban kesmiyor ya da şirk koştuğu kişilerin ayakları altına gidip kurban kesmiyor. Yani bu müşriklerle Mekke döneminde müşrikleri aynıdır demek doğru olmaz. Ancak her kim bunu yapıyorsa, türbelere gidip kurban kesiyorsa işte bu tam manasıyla bir şirk olmaktadır. Bu eti, bu kurban eti asla yenmez. Kim parti lideri ya da buna benzer tazim ettiği kişi için kurban kesiyorsa, bu kurban eti asla yenilmez üzerine Allah'ın adı anılsa bile bu kurban yenilmez. Şimdi olay şuna gelmektedir. Ehli kitap da olsa, Müslümanlar da olsa, kesilen hayvanın bir put için kesilmemesi gerekiyor. Yani özellikle tahsis edilmiş olarak bir türbe, bir şeyh ya da bir parti lideri adına yani Allah'a Şirk koşacak şekilde bir şey adına kesilmemiş olması gerekiyor. Buradaki asıl illet olan budur. Yani ehli kitabın da aynı şekilde kayıtsız şartsız her kestiği yenir diye bir şey yok. Onlar da eğer şirk yani bu tip ameller yaparak kesiyorlarsa, buna şahit olunmuşsa bunun bu etin de yenmesi doğru olmaz. Yani burada şu, şu cümlede toparlayabiliriz yani bu kurban etinin neden müşriklerinkinin yenmediğini. Eğer müşrikler bunu sırf putları için ya da ilahlaştırdıkları, şirk koştukları kişi için ya da heykellere e, yapıyorlarsa e, o manada kesilen kurbanların eti yenmez. Aksi halde Allah adı anılarak kesilen, kurban edilen etlerin yenmesi caiz olur. Bu ayet yanlış anlaşılmaktadır kardeşlerim. Müslümanlar Allah'ın adını anmayı unutsalar dahi yani bu hayvanları kestiklerinde onların eti yenilebileceği alimlerimiz tarafından bildirilmiştir. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh'ten şöyle bir rivayet var. Bir gün hayvan kesen fakat besmeleyi unutan birisinin durumu sorulduğunda şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah'ın adı her Müslümanın kalbinde mevcuttur. Onun kestiğini yiyiniz. Bu Buhari'de bu Davut'ta geçen bir rivayettir. Yine Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselama bir gün bir grup Müslüman geldi ve dediler ki yeni Müslüman olmuş bir kavim bize et getiriyor. Keserken Allah'ın ismini zikredip zikretmediklerini bilmiyoruz. Ne yapalım? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz Allah'ın adını zikrederek yayın buyurdu. Yani böyle bir durumda e, ne yapmamız lazım? Biz bilmiyoruz, türlü türlü insanların içerisine giriyoruz. Bu adam müşrik midir, değil midir, şirk koşuyor mu? Yani bunu sezebilme imkanımız yok. Herkesi imtihandan geçirecek de değiliz. Yani sen şirk ameli mi işliyorsun yoksa tevhid ehli misin şeklinde bir soru sormak imkanımız olmaz. Eğer bu kapıyı açarsak kardeşler yani müşriklerin kestiklerinin hepsi yenmez kapısını açarsak o halde müşrik yani şirk ameli işleyen herkesin hiçbir kestiğini yemememiz gerekir. Düz mantıkla gidersek ehli kitabın her kestiğini de yememiz gerekir. Bu doğru değildir. Asıl buradaki illet yani putlara kesilmiş olmaması. Şirk koşulan şeylere ne varsa yani şirk koşulan ne varsa bunlara kesilen etleri yememektir. Aksi halde e, günümüzdeki insanların koştukları şirk nedeniyle kestikleri yenmez diye bir kapı açarsak o zaman e, her şirk koşanı sorgulamamız lazım. Onun müşrik olup olmadığını araştırmamız lazım. Ve bu Müslümanlar için büyük bir eziyet olacaktır. Zorlama olacaktır. Yani güç yetiremeyeceği bir durum olacaktır. Çünkü binlerce hayvan kesilmektedir günde. Örneğin Türkiye'de binlerce hayvan kesiliyor. Bunların her biri çeşitli marketlere, kasaplara dağıtılıyor. Yani bütün hepsinin sorgulamak gibi bir şey mümkün değildir. Herkesin de kendi başına gidip kurban kesmesi de mümkün değildir. Ee, tevhid ehli kişilerin biz kurbanımızı kendimiz keselim gibi bir gayret içerisine girmesi de mümkün değil. Hangi bir gün keseceksin, hangi bir gün bir araya gelip e, istediğimiz manada bir kurban keselim diyeceksin. Bu da oldukça zor bir durum olacaktır. O halde anlaşılması gereken... Bu, bu durumda şudur kardeşlerim, şirk üzere kesilen yani putlara kesilen kurbanların, hayvanların eti yenmez. Bunun dışındakileri e, besmele çekilip çekilmediğini bilmesek de biz besmelemizi çekeriz. Allah'ın adını, adının anılmadığını bilmesek de besmelemizi çeker, etimizi yeriz. E, Allah'ın izniyle helal olacaktır. E, bu konuda elimizden gelen budur. Başkasına güç yetiremiyoruz. Rabbimiz de güç yetiremediğimiz hususlarda bizi mesul tutmaz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.